Bir kişinin, yani birinin başına çokça kazalar, belalar çok geliyor. Evet. İşlemiş olduğu günahlar da var. E tabi haliyle bununla e, bir ilişki kuruyor kişi. Yani diyor ki ben çok böyle e, günah işledim. Bunlardan dolayı da Cenab-ı Hak bana gazap ediyor. Bunlardan kurtulabilmek için tevbe etsem acaba bunlardan kurtulabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd. Öncelikle şunu ifade edelim ki Müslüman işlemiş olduğu bütün hatalardan dolayı tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Hatta hiç günah işlemiş, işlememiş olsa dahi kendisine tevdi edilen, verilen nimetlerin şükrünü gereği gibi yerine getiremediğinden dolayı bundan ötürü de Cenab-ı Hak Celle Hazretlerine tövbe ve istiğfar etmesi ve bunun yanında da bu nimetlere nail olduğu için de Allah'ımıza hamd ve şükürde bulunması gerekir. İnsan mahiyeti itibariyle beşer. Dolayısıyla da nefsine uyması Hatta şehvetinin aklını bürüyüp büyük günahlara da düşmesi mümkün olan, ihtimalle olan bir varlıktır. Dolayısıyla da günah işlediği vakitte hemen tövbe istiğfara koşması gerekir. Onun için hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, malumunuz insanın sağında ve solunda iyiliklerimizi yazan melekler var. Evet. Kiramen, Katibin dediğimiz hı hı. E, sağ tarafımızda bulunan melekler iyiliklerimizi yazıyorlar. Sol tarafımızda bulunan melekler de yapmış olduğumuz günahlarımızı yazıyorlar. Ancak sağ taraftaki melek yapılan işlem hayır ve hasanat adına, güzellik adına ne yaparsanız anında kayda geçirirken sol taraftaki melek sağa tabi. O yaz demediği müddetçe yazmıyor. Diyor ki bir günah işlediği vakitte bekle, bekle, belki tövbe istiğfar eder. Bekle, ne kadar bekleyelim? Rivayetlerde 6 veya 7 saat kadar beklettiğini ta ki tövbe istiğfar eder, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri de onu affeder diyor. Eğer 6 veya 7 geçtikten sonra, 6-7 saat geçtikten sonra, Tövbe istiğfar etmezse işte o zaman melek hadi yaz der ve işlemiş olduğu günah insanın amel defterine yazılır. Kıyamet günü de tövbe edip daha sonralar, tövbe edip istiğfar etmezse karşısına çıkar ve ondan hesaba çekilir. O nedenle kardeşlerimiz hata ettiği vakitte derhal, derhal tövbeye koşmalı. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. وَمَن تَابَ رَغْمًا إِلَى صَالِحَة فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ <مَتَعًا> kim hata işlediği vakitte tövbe eder arkasından da salih ameller işlerse güzel ameller kendisine İslam'a Müslümanlara insanda insanda varlık alemindeki canlılara faydalı işler işlerse o vakitte Allah'a Tövbesi makbul olmuş olarak yönelir. Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul etmiş olarak onu kendi huzuruna alır diyor. Onun için kul hata etti mi beşeriz. Hemen arkasından tövbe et. Ancak şunu unutmayalım ki başımıza gelen bütün belalar veya insan olarak diğer kardeşlerimizin başına gelen bütün belalar günah işlediğinden dolayı gelir diye düşünmek yanlıştır. Evet hmm. Cenab-ı Hak Sevdiği kula eğer hataya düşerse o hatasını izale etsin, yok etsin, ortadan kaldırsın diye... ...dünyada onun başına bir bela verebilir, bir musibet verebilir... ...veya kendisini üzecek, sıkıntıya sokacak bir e, psikolojik durum da verebilir. Yani illa bela gelmesi gerekmiyor. Onu zora sokacak, sıkıntıya sokacak psikolojik bir durum da verir. Ve o sabreder, sabreder, Rabbimizin bir imtihanı olarak düşünür ve sabırla ona karşılık verirse işlemiş olduğu hatasını siler ve yok eder. Ancak bütün belalar kul kötü amel işledi veya günah işledi diye gelmeyebilir. Ya bela günahtan gelebildiği gibi bela sırf imtihan sadedinde de gelebilir. Derecesini kaldırmak için kişiye bir bela geldiğinde biz Rabbimiz deniz hayırdaşerde onun emriyle meydana gelir der. Ve başına gelen bu felaketlere bu sıkıntılara bu üzüntülere sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse Allah Celle ve Alâ Hazretleri onun derecesi ne yapar? Kaldırır ve onu e, yakın yakın olarak gördüğü veli kulları arasına da katabilir. Mesela düşünün deprem oluyor deprem olduğu vakitte o beldede günahkarlar da var hiç günah işlememiş olan insanlar da var. Sabi çocuklar sabi çocukların günahı var mı? yok. Hayır hiçbir günahları yok Hiçbir günahlar hata işleseler dahi Allah Celle ve Alâ Hazretleri rahmeti gereği buraya ermediği müddetçe onu hata olarak yazdırmıyor çocuklara. Ha bu çocuklar da depremde ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor. Evet. İşte bu çocuklar öldüğü vakitte onların anne babası hayatta kalmış ise bu bir imtihandır. Allah verdi bu çocukları, Allah bizden aldı der, sabırla metanet de Allah'ın emrine razı gelirse Malları zayi olduğunda depremde onlar için sadaka vermiş sevabı yazıyor Allah. Çocuklarını da onlara şafaat çıkılıyor. Yarın huzuru ilahiye vardığı vakitte çocukları onların ellerinden tutarak cennete gitmelerine sebebiyet veriyor. Zahiri bir bela. Zahir itibariyle görünüş itibariyle bir felaket ama iç dünyasında büyük bir rahmeti ne yapıyor? Barındırıyor. İç dünyasında büyük bir rahmeti içine alıyor. Onun için hatamız olduğunda biz kul olarak başımıza yaptığımız günahtan mı geldi veya gelmedi mi buna hiç bakmaksızın direkt olarak Cenab-ı Hakk'a yönelmeli, tövbe istiğfar etmeliyiz ve ondan affı, affımızı istemeliyiz. Ancak şunu unutmayalım. Hatamız yüce yaratımıza, yaratıcımıza karşı ise direkt olarak o zaman tövbe istiğfarımızı yaparız. Ama hatamız insanların Hukukuna ya haksızlık, hukukuna karşı bir haksızlık. Onların mallarına, onların efendim canlarına veya onların işte ırz şeref ve namuslarına karşı yapılmış ise burada bu günahtan ötürü tövbe istiğfar ederiz. Ama aynı zamanda gidip o insanla helallaşmamız da gerekir. Mesela birinin malını aldınız ve yediniz. E ben bir hata ettim demiyor mu? diyor. Fakat ben hata ettim deyip Cenab-ı Hak Celle hazretlerinden af dilemesi yapılan suçun suçun günahını kaldır. Peki kul hakkı ne olacak? Onu da ödemek lazım. E tamam mı? Kul hakkı işte burada kul hakkı onun tövbesi de o kulla helallaşacaksın. Hmm. Yani helallaşacaksın ne demek? Direkmen gideceksin diyeceksin ki kardeşim ben senin şu değerde bir malını aldım. Ödemek istiyorum. Buyur parası. Alırsa parasını iade edeceksin, bedelini iade edeceksin. Almazsa e o zaman hakkını helal et dersin ve helallaşırsın. O kişi de alma hakkına sahip olduğu gibi helal etme hakkına da nedir? Sahiptir çünkü hakkın sahibi odur. E adamın aleyhinde konuşmuşsun, ver yansın etmişsin adamı toplumda, toplumda yapmış olduğun iftiralarla, yapmış olduğun efendim düzmece kurgularla Toplum içine çıkamaz hale getirmişsin. Ondan sonra da hata ettiğini anlıyorsun ve pişman oluyorsun. Ya Rabbi beni affet diyorsun. Tamam bu hata ettiğinden dolayı af dileyeceksin. Hı hı. Mecbur tövbe istiğfar edeceksin. Allah'tan affını isteyeceksin. Peki onun hakkı ne olacak? Karşıdaki insanın hakkı olacak? Gidilecek ve o insandan helallik alınacak. Af dilenecek bir de yapmış olduğun, vermiş olduğun zarar kadar o insanın iyi taraflarını yap, o bulunduğun toplumda Diyeceksin ki ben filanın aleyhinde konuşmuştum, şöyle şöyle demiştim ama ben bir insanım. Nefsime kapıldım, öfkeme kapıldım, kinime kapıldım ve bunları düzmece olarak, yalan olarak söyledim kardeşim. Bunların aslı yoktur deyip o insanı tezkiye edeceksin ve temize çıkartacaksın. Böylece yapılmış olan hatalardan, günahlardan hem tövbe istiğfar edilmiş olur hem de ne yapılmış olur? Helallık alınmış ve kul hakkından da kurtulunmuş olur. Yoksa kul hakkından tövbe sadece Cenab-ı Hakk'a yalvarmak değil. Nitekim malumunuz bir hadisi şerif var. Belki geçmiş derslerde de söylemişizdir. Aleyhisselatü vesselama bir sahabi geliyor diyor ki Ya Resulallah bana öyle bir amel, öyle bir hayırlı iş söyle ki ben o işi yaptığım vakitte Cenab-ı Hak Celle Allah Hazretlerinin rahmetine nail olup Cennete direk gideyim. Aleyhisselatü da cihad et ve Allah yolunda şehit olarak öl diyor. Seviniyor. Cihad edecek peygamberin yanında, ashabın içerisinde ve cennete gidecek. O sevinçle giderken Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Peygambere selam ediyor. Ve diyor ki o soru soranı çağır. Allah kendisine ait hakları şehit olan insanın şehadeti nedeniyle affeder. Ama kul haklarını affetmez diyor. Şehitlik bile kul haklarını affettirmiyorsa, kul haklarından affa yeterli olmuyor ise o zaman kişi kula karşı, kullara karşı işlemiş olduğu günahlarda o zaman kuldan helallik almadığı müddetçe veya bedelini istiyorsa bedelini ödemediği müddetçe tövbe istiğfarı sırf günah kısmını kaldırır. Kul hakkı ahirette kalır. Ahirette de ne dirhem var ne dinar var. Para pul yok. Ya Direk kulun hakkı. Varsa hasanatın iyiliklerin sevabın alınıp okulun amel defterine ekleniyor. Yoksa sevabın verecek sevabın okulun günahları alınıyor senin amel defterine konuyor ve öylece müflis olarak Allah'ın huzuruna gitmeye sebebiyet veriyor. Nitekim Peygamber vesselam öyle buyuruyor. Sahabeye soruyor, müflis kimdir diyor. İflas eden kimdir? Sahabe diyor ki arasında işte tacir tacir yanlış bir değerlendirme sonucu yapmış olduğu ticarette malının mülkünü kaybederse müflis o olur diyor. Diyor ki hayır o asıl müflis o değildir. Ya kimdir müflis? İflas eden. Dağlar kadar namaz kılmış, dağlar kadar oruç yani dağlar kadar kıldığı namazdan sevap elde etmiş. O tutmuş olduğu oruçlardan dağlar kadar sevap kazanmış. Okuduğu Kur'an, yapmış olduğu zikirlerden dağlar kadar sevap kazanmış. Ama kul haklarına girmiş. Kul haklarına girdiğinden dolayı ahirete geliyor, sevapları alınıyor, haklarına girmiş olduğu kullara birer birer veriliyor. Alacak sevabı kalmadığında bu sefer diğer kulların günahlarını almaya başlıyor. Ve günahları ağırlaşınca da cehenneme gitmek zorunda kalıyor. Cenab-ı Hak onu cehenneme gönderiyor. İşte bu diyor müflistir diyor. İflas eden insan budur diyor. Onun için Cenab-ı Hak bize hatalarımızdan tövbe etmeyi nasip ettiği gibi kul haklarıyla da huzuruna gitmemeyi nasip etsin varsa bildiğimiz varsa helallaşmamızı inşallah bize nasip etsin herkese nasip etsin diyelim ve böylece bu soruyu kapatalım. Evet.